Merhaba, hoş bulduk. Böyle konuk olunca arada sırada benim de hoşuma gidiyor. Stüdyoda ben zaten haftada iki bulunmaya alışmışım ama başka şeyleri de konuşmak için çok teşekkürler çağırdığın için. Bir süreden beri yapmak istiyorduk, bir türlü denk gelememişti. Evet, ben teşekkür ederim geldiğin için. Bugün Yağmur'la beraber kentsel sorunlara mimarlık disiplinin araçları ile müdahale etme üzerine konuşacağız. Çok genel e olarak tanımladığımızda. Bugünkü sohbetimizin başlangıç noktası Yararlı Sanat Arşivinde 494 numarayla yer alan Project for Tiran Fasad Tiran cephe yenileme projesi olacak. Arnavutluk'un başkenti Tirana'da o zamanın Tiran Belediye Başkanı şimdi ise Arnavutluk Başbakanı olan Edi Rama tarafından başlatılan proje hala devam etmekte. Proje, plansız ve sağlıksız kentleşme ile anılan ve harap haldeki binaları ile dikkat çeken Tirana'nın mimarisini yeniden ele almayı planlıyor. Proje kapsamında Anne Sala, Hans, Ulrich, Obris gibi sanatçılar da destek veriyor projeye. Tiranda yer alan ve çoğunluğu sosyal dönemde inşa edilmiş binaların ön cepheleri renklendiriliyor. Zamanın Belediye Başkanı Rama projenin başlangıcını ise kendi evinin ön cephesini boyarak yapıyor. E, bu proje aslında mimarlık aracılığıyla kentsel bir soruna müdahale etme fikri etrafında. Ve bu müdahale dolayısıyla türlü yaralı üretme fikri etrafında. ...etrafında gerçekleşiyor... ...kente müdahale, mekana müdahale gibi... ...mimarlığın içinde tartıştığımız bu... E, ...kavramlar... ...aslında çok mimarlık için... E, ...yeni değil... ...belli bir tarihi var bu kavramların... ...bu tarih hakkında belki... ...senle konuşarak başlayabiliriz... ...ne zamandan beri mimarlar mekana... ...bu mimalde müdahale ediyor? Evet hani öncelikle... Yararlı sanat arşivi ve yararlı sanat fikri üzerinden ilerleyen aslında bir zemini var bu programın. Bunu mimarda ya da kentsel müdahalelere ya da kamusal alana müdahaleleri çekmek enteresan da başka bir kullanıcı boyutu, bütçe boyutu, işveren boyutu, kamusal alanın kullanıcıları boyutu, kent ve yapılı çevre ilişkileri boyutu gibi farklı ilişkileri ortama sokuyor. O yüzden hani öncelikle şunu da söylemekte fayda var. Mimarlık ve fayda ikilisi aslında enteresan da bir hmm. ikili. Çünkü mimarlık ya da mekansal pratikler diyelim daha geniş olarak. Doğası gereği zaten bir fayda fikri, bir işlev fikri, bir kullanıcı ya da bir... ...yaratıcı ya da bir yapılma fikri taşıyan aslında yapılar. O yüzden hani farklı bir yarar kavramını konuşmak enteresan olabilir. Programdan önce de Onur'la konuşurken onlardan bahsediyorduk aslında. Hani bu <gülüyor> mekansal müdahaleleri aslında bütün bu faydaların belli ölçüde faydalı olabildiği... ...belli ölçülerde ya da belli görünürlüklere temas edebildiği... ...kimi durumlarda tersine çevirmek belki de gerçekten bir yararlı... ...yararlı mimarlık deyince de biraz tuhaf oluyor ama hani... ...bir yararlı sanat fikrini... ...daha çağrıştırabilecek enteresan müdahalelere... ...yol açabiliyor gibi. Söylediğin örnek... ...ilginç bir örnek. Şu yüzden de ilginç. Hani bunları biz genellikle daha... ...mimarlık doğası gereği politiktir. Mimarlık doğası gereği sosyal ilişkileri... ...güç ağlarını... ...bu bütün yapıları... ...tekrar inşa eden pratik olduğu için... ...genellikle iktidarla birlikte anılır. Ya da kamusal anına doğrudan müdahalesi olan... ...bir pratik olarak anılır. Bunda... ...birebir hatta... Kamusal alanı belediye başkanının bir müdahale fikri olarak yapıların cephelerini de işin içine sokarak yeni bir müdahale olarak kurguladığını görüyoruz. O bakımda enteresan proje gibi geldi bana. Ki bu bakımdan da şöyle açmamızda fayda var. Bu bir mimarlıktan öte bir mekansal pratik oluyor. Çünkü aslında bir dekor gibi yapıların cephelerini kullanarak hem kamusal alana müdahale etmiş oluyorlar. Hem özel alan ve kamusal alanların ayrımlarını burada birazcık bulanıklaştırıyorlar. Hı hı. Hem de birebir... Aslında yerel politikaların başka bir alana, başka bir kullanıcıya temas etmesi olarak kullanıyorlar. Çok tanışık olmayanlar için belki bir kısa olsa da açmak önemli olabilir. Mimarlıkla mekansal pratik ya da mekansal müdahaleler arasındaki fark ne? Niye o, o kavram üzerinden konuşmayı tercih ediyoruz? Yani şöyle mimarlık dediğimiz zaman genellikle bina inşa etmek ya da yapılı mekanlar, yapılı çevreler üzerinden konuşmak gibi fikirler ortaya çıkıyor. O yüzden bence seçtiğin örnek iyi bir örnek. Çünkü yapıların cephelerini... Boyayarak, resimler yaparak yeni bir kamusallık ya da yeni bir meydan kullanımı tariflemek aslında bildiğimiz anlamda konvansiyonel mimarlık üretme biçimlerine çok da karşılık gelmiyor. Hı. Ama hani böyle bir mekansal pratik special practice olarak çevirebilirim. Bu bağlamda baktığımız zaman aslında yeni bir kullanım biçimi tanımlamış oluyoruz. Hani bu bağlamda da galiba mimarlık pratiğinden ziyade mekansal pratikler kullanımı daha çok son zamanlar tartışılıyor. Bir başkası da yine programda önce konuştuğumuz alternatif meselesi. Hani alternatif mimarlık pratikleri çok tartışılmaya başlanan konular son dönemde özellikle. Neyin alternatifi? nasıl bir alternatif? E o zaman var olan zaten normatif yapıları biz tekrarlamış olmuyor muyuz ki alternatif olan zaten ötekileştirilmiş olmak evet. gibi bir sıfatla hani zaten güçsüz doğmuş olmuyor mu falan gibi başka tartışmalar da var. O yüzden bu ilginç bir mesele hakikaten. Ki bunun bir karşılığında Mural İstanbul'un kulaklarını yine çınlatabiliriz. O da benzer bir şekilde konutların cephelerini bir takım davet ettikleri sanatçılarla boyayarak yine yerel inisiyatiflerin, Kadıköy belediyesinin. Evet, yine yerel yönetimlerin işbirliğiyle uygulanan da bir proje. Tabii böyle baktığımız zaman bu bir mimarlık projesi mi? Hayır fakat bir mekansal müdahale yapılmış oluyor işin içinde. Hani böyle bir somut örnek üzerinden de bunu konuşabiliriz evet. Tabii bununla birlikte tekrar bu gündelik hayat ta yeni mekansal müdahaleler meselesine belki hı hı. tekrar gelebiliriz. Hani bu son dönemde özellikle çok konuşuluyor. Hatta bunlar büyük ödüller, Pritzker ödülleri, Venedik mimarlık biennallerinde küratörlükler ya da Turner sanat ödülünü Esenbul grubunun alması filan gibi aslında büyük ödüller alan, çok konuşulan, çok örneklerini gördüğümüzde meseleler haline gelmeye başladı. Bu gruplar yeni mimarlık yapma biçimleri, yeni mekansal müdahale biçimleri... Hani bu niye bir mesele olduğu ya da bunun köklerini nerede arayabiliriz? Evet programdan önce konuştuğumuzda da aslında çok güncel, pratikler olarak bunlar tartışılıyor. Fakat 60'lara kadar götürebiliriz bu izi, Or oralardan başlayarak takip edebiliriz diye söylemiştin sen bana. Peki 60'lardan bugüne bir hat çizersek nerede bazı momentler tespit edebiliriz? Ne gibi örneklerle bu hattı çizebiliriz? Evet hani çok kısaca üzerinden geçip kimi kırılma noktalarını hatırlamak da fayda olabilir. Biz böyle bugünlerde çok yeni keşfetmişiz gibi davranabiliyoruz Hı. ama yani şunu da tekrarlamakta fayda var. 2012 yılı Birleşmiş Milletler tarafından kooperatifler yılı olarak kabul edildi. Bu yeni kolektif işbirlikleri, yeni inisiyatifler, yeni proaktif eylem biçimleri, yeni müdahale biçimleri çok gördüğümüz yapılar. Hatta belki böyle bu 60'lı yıllarda kökleriyle birlikte görmek de ilginç olabilir gibi düşünüyorum. Hani belki de belli şekillerde bunlar bambaşka bağlamlarda kendini tekrar ediyor hı hı. gibi. Söylediğim gibi kısa bir üzerinden geçip belki hatırlayabiliriz. Bilmeyen dinleyicilerimiz için de bir kulak dolgunu olmuş olabilir. 2010 yılında mesela MoMA'da Small Scale Big Change, Küçük Ölçek Büyük Değişim isimli bir sergi olmuştu. Hı hı. Bunun özellikle... Kardeşinin ya da annesinin babasının diyeyim olduğu 1964'teki bir başka sergi asıl bu meseleyle ilgili bu mekansal pratikler ve müdahalelerle Başka mimarlık ya da başka mekansal pratikler yapma biçimleri ilk kez Rudowski'nin Architecture Without Architects mimarsız mimarlıklar sergisiyle konuşuldu ki bu programda da aslında konuşmayı istediğimiz meselelerden bir tanesi de bu. Hani belki de tüm bu bütçe tasarımcı işveren gibi yapıların bulanıklaştığı bugün de yeni bir mimarsız mimarlık ya da mimarsız mekansal pratik tanımlama biçimimiz ne kadar mümkündür ki aslında Assemble'ın Turner Sanat Ödülü'nü Hı -hı. alması ve o kadar sınırları bulanıklaştıran, hatta onları ortadan kaldırmak için mücadele eden bir grubun böyle bir sanat ödülü alması da aslında bugün Art Util konuştuğumuz bir programda kulakların çınlatmak için enteresan bir örnek. Yani ana akım ya da ana akım dışında olanların nasıl tanımlandığının aslında büyük bir dönüşüm yaşadığını da söyleyebiliriz. Çok kendini işte tırnak içinde alternatif olarak tanımlayan ya da marjlarda kalan pratikleri Ö, ön plana alan gruplar aslında bir yandan da senin de dediğin gibi son zamanlarda ana akımın içine dahil edilmiş. Türlü ödüllerle, türlü görevlerle ya da işte e, Fenerik gibi çağrılarla, davetlerle ana akımın içine davet edilmiş oluyor. Ama her zaman böyle değildi tabii. Yani şey 60'larda e, verdiğin örneklerle düşünürsek aslında 70'ler, 80'ler bambaşka bir tür tarihsel hattı getirdi ve bugün geldiği nokta aslında mimarlık içinde belki bir dönüşümün, mimarlığının Yıldız mimarların çağının bittiği başka bir tür çağının açıldığı bir dönüşümün göstergesi olarak da görülebilir mi? Görülebilir aslında bizim burada açık mimarlıkta da Yelta ve Cenk'in de kulaklarını çok çınlatalım hani bizim sıklıkla tartıştığımız hatta burada spekülasyon yaptığımız mesela yıldız mimarlık çağı çoktan sona erdi diye ama hani biz bunları çok yeni keşfetmişiz gibi çok konuşuyoruz ama 60'lı yıllarda nasıl bir bağlamda bunlar yeşermiş ve nasıl pratikler ortaya çıkmış ona bakmakta cidden fayda var belki de bir çok hızlıca neler olmuşu tekrar hatırlamak gerekirse ilk tartışmalar yine Rudolfski'nin ki aslında her zaman böyle değil dedik ama yine mama gibi bir yapının bünyesinde yine bir kurumun bünyesinde mimarsız mimarlık diye bir sergi... ...açılması başka bir ana akım bünyesinde, başka bir büyük tartışma başladığının başka bir göstergesi yine. Bununla birlikte Heidegger'in meşhur Building, Developing, Thinking yap yapıtıyla birlikte... ...bu yer ve yerde kök salma meselesi çok tartışılmaya başlanıyor özellikle mimarlar arasında. Bu da bir bölgeselcilik, yerellik ve yerele ait olanı kullanma ve daha önce modernizmle birlikte hep tu kaka... ...hani biz bunu kullanmayalım, ötekileştirelim, uluslararası olalım denilen aslında bir kavramın tam tersine... ...yerel aslında kötü bir şey değildir dedirten de bir tartışma başlatmış oluyor. Bunun ardından Frankfurt Okulu'nun da aslında etkisini yadsıyamayız bu konuda. Eleştirel teorinin çıkışı, enstrüman, enstrümantal rasyonelliğin tartışıldığı bir dönem. Hemen ardından Jane Jacobs'ı çok severiz kulaklarını çok çınlatırız Hatta Salt'a belgeseli de geçtiğimiz sene gösterilmişti. The, the Death and Life of Great American Cities, Amerikan... Büyük Amerikan şehirlerinin yaşamı ve ölümü yapıtı çevirdikten sonra aslında bu modernizmin dayattığı her yerde bir örnek gördüğümüz insan ölçeğini ya da yerelliği ya da orada bulunan o an ya da o yere sırtını çeviren mekan ve boşluktan ibaret yapılar ve şehirler yaratmanın aslında iyi bir şey olmayabileceği tartışılıyor. Ivan İliç aynı şekilde The Schooling Society Bunu nasıl çevrilebilir? Okulsuz toplum diye çevrildi. Okulsuz toplum. Teşekkür ederim. Bu başka bir şekilde kurumlar nasıl bırakılabilir, nasıl yeni yaratma biçimleri oluşturabilir? Mimarlar arasında büyük bir tartışma yarattı. Bununla birlikte özellikle savaş sonrası döneminin kültüründen bahsedersek, hipi kültürünün ya da başkaldırmanın var olduğu bir zamandan bahsediyoruz. Bununla birlikte teknokrasinin, bürokrasinin ya da şirket yapılarını sorgulandığı eleştirildiği bir dönemden bahsediyoruz. Bununla birlikte enteresan bir dönem başlıyor. Whole Earth Catalog yayınlanıyor ve bununla birlikte uzaydan dünyayı ilk kez gören insanlar gezegenlerinin aslında ne kadar küçük, ne kadar kırılgan ve kaynaklarının ne kadar sınırlı olduğunu fark ediyorlar ve sürdürülebilirlik kavramı aslında bir yerde ilk defa bu zamanlar yeşeriyor. John Turner gece kondu bir problem değil, bir çözüm olabilir diyor ve Meksika'yı aslında bir vaka olarak alıyor. Bizim de Türkiye'de çok yaşadığımız ve tartışabileceğimiz bir başka yapı. Ne kadar yararlı olduğu, ne kadar mimarlık ya da mekansal pratik teşkil ettiği gibi. O zaman hiyerarşilerin, sosyal konutlarda devlet gibi kavramların ya da bu var olan aslında ilişkilerin sorgulandığı bir dönem başlıyor. Tedikuruz, Cruz Extreme Urbanism, uçlarda şehircilik kavramını özellikle Brezilya favelalarından yola çıkarak uyguluyor ve yeni mimarlık yapma biçimleri, aktivizmin, pedagojilerin, yapıların ya da politika öğretmenin iç içe geçtiği başka bir tür müdahale aslında ilk defa bu dönemlerde ortaya çıkıyor. Bugün çokça konuştuğumuz. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Sonrasında belki de Türkiye'den örnekleri konuşarak bu hattı daha iyi açıklayarak devam edebiliriz. Ne dinleyeceğiz şimdi? Ne dinleyeceğiz? Başka mimarlıklar, başka dünyalar nasıl yaratabiliriz konuştuğumuz için? Ben de Taner Öngür'den Kara Kabus seçtim. Aslında böyle ismi birazcık can sıkıcı olan bir şarkı olmakla birlikte çok keyiflidir. Dinliyoruz. Adedi devir sıfır Şehir sustu Kenetlendi nokta nokta şehrinin Asfalt beton çenesi 1900 nokta nokta senesi Nokta nokta ayında Cadde boş. Bir uçtan bir uca koş Cadde boş, bomboş Cebim gibi Kesildi akmıyor su Ne bir motor ultusu Ne dönen bir tekerlek var Rüzgar Sürüklüyor asfaltta ister Ford'un adını duvardan topar Renkli bir ilan kağıdını rüzgar Üç adam, üç adam duruyor Birincinin kolunda kırık bir keman var İkincinin başında silindir, sırtında fırak, üçüncü kılı bir maymun gibi çıplak. Sokak, sokakta ıslık çalarak, en seni kaşıya kaşıya, geç karşıdan karşıya, yok ezilmek korkusu. Ne bir motor uğultusu Ne dönen bir tekerlek var Rüzgar Çatıyor gitgide O kara kaşlarını Kesmiş düdük sesleri Bütün köşe başlarını Rüzgar Adam, üç adam duruyor ve bir sarhoş türküsü söyleyerek topuklarını yere vuruyor. Caddenin ortasında bağırıp durmayın, topuklarınızı yere vurmayın nafile. Asfaltı getiremezsiniz dile, nafile Konuşmaz sesini kaybeden şehir Okşamazsa eğer onların Ceplerinde kilitlenen elleri Bakır telleri Rüzgar Yatıyor gitgide O kara kaşlarını Kesmiş düdük sesleri Bütün köşe başlarını rüzgar Üç adam Üç adam duruyor Birincinin kolunda Kırık bir keman var. İkincinin başında silindir. Sırtında frak. Üçüncü kıllı bir maymun gibi çıplak. Üç adam kayboluyor karanlıkta sallanarak. Kayboluyor karanlık. Sallanarak, kayboluyor sallanarak. Tekrar merhaba, Yararlı Sanat Arşiv programında Yağmur Yıldırım ile beraber kentsel ya da mekana dair sorunlara mimarlık araçlarıyla müdahale etme fikri üzerine konuşmaya devam ediyoruz ve aslında mimarlık araçlarıyla yapılan müdahalenin yararını da bir anda konuşuyoruz. İlk kısımda bu tarihsel e, hattı mimarlığın işte sosyal ya da kentsel ya da mekansal müdahaleler için üstlendiği rollere dair bir tarihsel hattı özetledim. E, bu mimalde devam edersek daha yakın döneme geldiğimizde belki böyle seyircilerimize, dinleyicilerimize e, altını çizmemiz gereken neler, neler var? Hem kişiler bakımından hem de önemli dönüm noktaları bakımında. Evet, programın ilk yarısında şundan da bahsetmiştik. 1964 yılında MoMA'da Rudolfski'nin mimarsız mimarlıklarıyla başlayan büyük tartışma aslında bir şeylerin, bu müdahalelerin ilk yeşerdiği, öncesi de olsa da aslında büyük oranda tartışıldığı savaş sonrası kültüründe bir şeyleri yeşerten bir dönemdi. 2010 yılında yine MoMA'da Small Scale Big Change, Küçük Ölçek Büyük Değişim isimli sergiyle birlikte yeni bir tür tartışma başladı. Yine ilk yarıda söylediğimiz gibi 2012 yılında Birleşmiş Milletler Kooperatifler Yılı oluştu olarak oyul ilan etti. Bir yerde özellikle bu nefret suçları, cinsiyet ayrımcılığı, her türlü ayrımcılık, ortamında dünyanın kaynaklarının tükenmesi, ortamında insanların kurumları olan inançlarının bittiğini ve yeni bir arada yaşama biçimleri arayışında olduklarını özellikle son yıllarda söylemek. Son derece mümkün. Bu yeni proaktif eğlenme biçimleri, yeni müdahale biçimlerinin bu yüzden de yeşerdiğini söylemek. Son derece mümkün. Bir yandan da bugün dünyada spontane ve lokal müdahalelerin çok kritik olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Mülteci kampları, seller, baskınlar, insan hareketleri yerinden Edilmeler ...ve var olan yapılara, güç yapılarına dair yeni başkaldırılarının olduğu enteresan bir çağda yaşıyoruz. O yüzden de biz yıldız mimarlık çağı bitti mi acaba diye kendi programlarımızda spekülatif olarak tartışıyoruz. Bununla ilgili mesela söylediğim gibi John Turner'ın gece kondu bir problem değil, belki de bir çözümdür dediği... ...60'lı yıllardaki yapı yapma biçimleriyle ilgili bugün çalışan Karakas Think Tank, Arif Hasan... Michael Rakowitz, Raum Labor, Urban Prototypes, Atelier Architecture, Otojeli gibi pek çok ilginç grup söylemek mümkün. Bunların her birini birer programda tartışacağımız için sadece kulaklarını çınlatıyorum ama. Peki tam da Gecekondu lafı geçmişken söylediklerinin arasında Türkiye'ye dair örneklerden üzerine konuşabileceğimiz, belki adın almanın iyi olacağını düşündüğün örnekler neler, pratikler neler, mimarlık aracılığıyla mekansal müdahalelerde bulunan? Evet yani Gecekondu'nun ismini, Zikretmişken Gecekondu muhteşem bir mekansal müdahale pratiği fakat burada bir otonom ve anonim bir yapının olduğu bir durumdan aslında bahsediyoruz. Mimarsız mimarlık dediğin şeyin örneği herhalde değil mi Gecekondu? Evet mimarsız mimarlık ya da mimarlı mimarlık yapan ve kimlikleri önde ve belli bir kolektif ya da inisiyatif yapı bünyesinde bu pratikleri gerçekleştiren kim grupların ismini anmakta burada fayda var. İlgilenen dinleyiciler de sonrasında kendileriyle daha uzun araştırma yapabilirler. Bunlardan bir tanesi herkes için mimarlık isimlerine aşinasınızdır. 2011 yılında İstanbul'da kuruldu. Farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ülke genelinde karşılaşılan sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirebildikleri bir oluşum. Özellikle çeşitli coğrafyalarda var olan mimar ve sosyal potansiyelleri günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde değerlendirmeyi hedefleyen bir grup. Bu bağlamda Ovacık'taki kent okullarından kadın ve çocuk mekanlarına pek çok farklı de pek çok farklı ölçekte projeler yapmaktalar. Yapıl çevre olduğu kadar iki boyutlu projeler, üç boyutlu başka projeler, geçici yapılar, kalıcı yapılar, çeşitli farklı işbirlikleri ya da çeşitli başka mekan inşa etme pratikleri olan ilginç ve oldukça etkileyici işleri olduğuna inandığım kendilerine de çok inandığım bir grup. Hızlıca Mimar Meclisi'nin ismini söz edebiliriz. O da benzer şekillerde yeni üretim biçimleri ve katılımcılık üzerine çalışan bir grup. Düzce Umut Atölyesi yine çok inandığım gruplardan biri deprem sonrasında düzcelilerle birlikte tüm bu az önce bahsettiğim bütçe işveren tasarımcı üçgenini aslında alaşağı edecek bir şekilde oradaki felaket aslında tasarımcı ya da işveren ya da bütçe kollarını sokarak yeni mimarlık yapma pratiklerini katılımcı olarak özellikle konut ve... ...acil ihtiyaçları inşa etme bünyesinde yapan bir grup. Bir başka grup son zamanlarda biz de açık mimarlıkta konuk etmiştik. Çok duyduğumuz bir başka grup mesela Plankton Project. Çok genç öğrencilik yıllarında göreve başlayan bir grup. Çok da hızlı ve hevesli bir şekilde üretimlerine güzel bir şekilde devam ediyorlar. Onlar da aynı şekilde dersimde oradaki insanlarla ve yerel kaynaklarla otobüs durakları yaparak bu işe başladılar <gülüyor> ve hani... Son olarak belki Plankton Project'in bu sözün bu işini anarak şurada da sözü bırakabilirim. Belki de büyük yapılar, güç yapıları yapmak değil bir durak yapmak da bu pratiklerin odağı olabilir. Ya da bir geçici okuma odası yapmak ya da bir çizim yapmak da belki mekansal ya da kentsel bir müdahaledir deyip belki programın ilk başında açtığın... Cephelerin boyandığı örneğe böyle bir selam gönderebiliriz diye düşünüyorum. Benim aklıma bitmeden önce Mekanda Adalet Derneği de geliyor. Belki adını almamız gerekir. Evet. O da aslında kent mekanında yaşanan dönüşümü ya da sorunların kaydını tutma gibi çok önemli bir işlev üstlenmiş durumda. Çok teşekkürler Yağmur bugünkü sohbet için. Ben teşekkür için. ederim. Yani isimlerini anlamadığımız burada çok emek veren, çok güzel işler üreten pek çok kişi daha var. Hani onları artık ilerleyen zamanlarda evet, konuşuruz. Evet programımız devam edecek. İlerleyen programlarda bir şekilde anmaya, öğrenmeye onlara çalışırız biz de. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşçakalın.